Taha Suresi, Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla Taha, biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye indirmedik. Yeri ve en yüksek gökleri yaratan Allah'ın indirmesi olarak saygı duyanlara sadece gerçeği hatırlatmak için gönderdik. Rahman arşa istiva etmiştir. Göklerde, yerde, ikisi arasında ve toprağın altındaki her şey sadece O'na aittir. Sözü açıktan söylesen de o gizliyi ve gizlinin gizlisini bilir. Allah kendisinden başka ilah olmayandır. En güzel isimler de yalnızca ona aittir. Musa'nın haberi sana ulaştı değil mi? Hani o bir ateş görmüş ve ailesine siz burada bekleyin bir ateş gördüm. Umarım ki ondan size bir kor yani bir ateş parçası getiririm veya ateşin yanında bir rehber bulurum demişti. Oraya ulaştığında tarafımızdan kendisine şöyle seslenilmişti. Ey Musa! Şüphesiz ki ben, evet ben senin Rabbinim. Hemen ayakkabılarını çıkar. Şüphesiz ki sen iki kez kutsanmış Tuva Vadisi'ndesin. Seni elçi olarak ben seçtim. Vahyedilmekte olanı dinle. Şüphesiz ki ben, evet ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Bana kulluk et. Ve beni hatırlamak için namazı kıl. O son saat mutlaka gelecektir. Herkese peşinde koştuğu şeyin karşılığı verilsin diye neredeyse onu kendimden bile gizleyeceğim. Ona inanmayıp arzusuna uyanlar sakın seni o son saate inanmaktan alıkoymasın. Sonra mahvolursun. Ey Musa şu sağ elindeki nedir bilir misin diye sorulmuştu. Musa o benim asamdır. Ona dayanır, onunla davarlarıma yaprak silkelerim. Benim ona başka ihtiyaçlarım da vardır demişti. Allah, onu yere at ey Musa deyince Musa da hemen onu yere atmıştı. Bir de ne görsün, o asa yılan olmuş sürünüyor. Allah şöyle demişti, onu al ve korkma. Biz onu eski haline çevireceğiz. Elini koltuğunun altına koy. En büyük ayetlerimizden, yani mucizelerimizden birini sana göstermemiz için bir başka ayet olarak elin kusursuz ve lekesiz beyazlıkta çıkacaktır. Allah, Firavun'a git, o iyice azdı demişti. Musa ise şöyle dua etmişti. Rabbim benim için yüreğime genişlik ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimden bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Bana ailemden kardeşim Harun'u yardımcı görevlendir, onunla arkamı güçlendir. Onu işime ortak yani destekçi kıl ki bu sayede seni çok tesbih edelim ve seni çok analım. Şüphesiz ki sen bizi görensin. Allah şöyle demişti, ey Musa istediklerin sana elbette verildi. Yemin olsun ki sana bir kez daha lütufta bulunmuştuk. Hani annene vahyedilecek şeyi şöyle vahyetmiştik. Musa'yı sandığa koy ve onu nehre bırak. Nehir onu kıyıya bıraksın. Benim de onun da düşmanı olan biri onu alsın. Sana tarafımdan bir sevgi vermiştim. Böylece gözetimimde yetiştirilesin diye böyle yapmıştık. Hani kız kardeşin Firavun ailesine gidip ona bakacak birini size göstereyim mi demişti. Böylece. Gözü aydın olsun ve artık üzülmesin diye seni annene geri vermiştik. Gençken birini öldürmüştün. Seni endişeden kurtarmıştık. Böylece seni iyiden iyiye denemiştik. Bu nedenle Medyen halkı arasında senelerce kalmıştın. Ey Musa! Sonra da bir plana göre bu makama gelmiştin. Ben seni kendim için seçmiştim. Sen ve kardeşin Harun delillerimle gidin. Beni anmada öğütlerim konusunda gevşek davranmayın. Firavun'a gidin şüphesiz ki o iyice azdı. Ona yumuşak söz söyleyin. Umulur ki gerçeği hatırlar veya saygı duyar. Musa ve Harun, Rabbimiz doğrusu onun bize kötülük yapmasından veya iyice azmasından endişe ediyoruz demişlerdi. Allah ise şöyle demişti. Korkmayın elbette ben sizinle beraberim. Duyuyor ve görüyorum. O Firavun'a gidin ve deyin ki şüphesiz ki biz Rabbinin elçileriyiz. İsrailoğullarını bizimle gönder. Onlara eziyet etme. Elbette biz sana Rabbinden bir delil ile geldik. Selam rehbere yani vahye uyanlara olacaktır. Azabın gerçeği yalanlayıp yüz çevirenlere uygulanacağı elbette bize vahyolunmuştur. Firavun ey Musa Rabbinizle kimmiş? Demiş Musa da bizim Rabbimiz her şeye yaratılışını veren Sonra da yaratılışına uygun yol gösterendir cevabını vermişti Firavun peki önceki nesillerin hali ne olacak diye sormuştu Musa ise şöyle cevap vermişti Onlar hakkındaki bilgi Rabbimin katında bir kitaptadır Rabbim şaşırmaz ve unutmaz Allah yeri sizin için beşik yapan Onda sizin için yollar açan ve gökten de su indirendir. O su sayesinde çeşitli bitkilerden de çiftler çıkarmıştık. Yiyin, hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz ki bunda kötülüklerden engelleyen akıl sahipleri için deliller vardır. Sizi topraktan yarattık. Sizi yine oraya döndüreceğiz ve bir kez daha sizi oradan çıkaracağız. Yemin olsun ki o firavuna bütün delillerimizi göstermiştik. O ise yalanlamış ve yüz çevirmişti. Firavun demişti ki, ey Musa yaptığın büyü ile bizi yurdumuzdan çıkarmaya mı geldin? Biz de sana aynen onun gibi bir büyü yapacağız. Seninle bizim aramızda, senin de bizim de muhalefet etmeyeceğimiz uygun bir yerde buluşma zamanı ayarla. Musa şöyle demişti, buluşma zamanınız süs günü yani insanların toplanacağı kuşluk vaktidir. Bunun üzerine firavun dönüp gitmiş, hilesini toplamış, sonra da buluşma yerine gelmişti. Musa onlara şöyle demişti. Yazıklar olsun size, Allah'a iftira etmeyin. Yoksa o da bir azap ile kökünüzü kazır. Allah'a iftira edenler elbette kaybedenlerdir. Büyücüler durumlarını aralarında tartışmış, gizlice fısıldaşmışlar. Şöyle demişlerdi. Bu ikisi, yani Musa ve Harun, büyüleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve örnek yolunuzu ortadan kaldırmak isteyen iki büyücüdür. Musa, ''Hilenizi toplayıp yanınıza alın, sonra da sırayla gelin. Bugün üstün gelen elbette başarmış olacaktır.'' demişti. Büyücüler, ''Ey Musa, ya önce asayı sen atacaksın, ya da ilk atanlar biz mi olalım?'' demişlerdi. Musa, Hayır siz atın demişti. Bir de ne görsün büyüleri sayesinde ipleri ve asaları gerçekten kendisine koşuyormuş gibi görünüyor. Musa o esnada içinde bir korku hissetmişti. Biz de Musa'ya şöyle demiştik. Korkma şüphesiz ki sen galip geleceksin. Sağ elindekini yere at da onların yaptıklarını yutsun. Yaptıkları sadece bir büyücü hilesidir. Büyücü ise nereye gelirse gelsin, ne yaparsa yapsın başarılı olamaz. Büyücüler secdeye kapanmış, Harun'un ve Musa'nın Rabbine iman ettik demişlerdi. Bunun üzerine Firavun şöyle demişti. Ben size izin vermeden ona iman ettiniz öyle mi? Şüphesiz ki o Musa size büyü öğreten büyüğünüzdür, akıl hocanızdır. Dönekliğinizden, yani Musa'nın dinine dönmenizden dolayı elbette ellerinizi ve ayaklarınızı kestireceğim. Sizi elbette hurma dallarına asacağım. Hangimizin azabının daha şiddetli ve kalıcı olduğunu elbette bileceksiniz. Büyücüler şöyle demişlerdi. Bize gelen apaçık bilgilere ve bizi yoktan yaratana karşı asla seni tercih etmeyeceğiz. Yapacağını yap. Sen ancak bu dünya hayatında hükmünü geçirebilirsin. Hatalarımızı ve senin bize zorla yaptırdığın büyüyü bağışlaması için Rabbimize iman ettik, ona güvendik. Allah hayırlı olandır, ödülü ve azabı daha kalıcıdır. Kim Rabbine suçlu olarak gelirse cehennem sadece onun içindir. Orada tam olarak ölemeyecek ve dirilemeyecektir. Kim de iyi işler yapmış bir mümin olarak ona gelirse üstün dereceler sadece bunlar içindir. Yani içlerinde ebedi kalacakları, altlarından ırmaklar akan durmaya değer cennetler. İşte kötülüklerden arınanların karşılığı budur. Yemin olsun ki Musa'ya kullarımla birlikte geceleyin yola çık. Yetişilmekten korkmaksızın ve boğulmaktan endişe etmeksizin onlara denizde kuru bir yol aç diye vahyetmiştik. Firavun askerleriyle birlikte onların peşine düşmüştü. Denizde onları kuşatan felaket kendilerini kuşatmıştı. Çünkü Firavun kavmini saptırmış ve onlara doğru yolu göstermemişti. Ey İsrail oğulları, elbette sizi düşmanınızdan kurtarmıştık. Tur'un yani Sina Dağı'nın sağ tarafında oraya gelmeniz için sizinle sözleşmiş ve size kudret helvası ile bıldırcın eti ikram etmiştik. Size rızık olarak verdiğimiz tertemiz şeylerden yiyin. Bu konuda sınırı aşmayın. Sonra gazabım size gelir. Gazabım kime gelirse elbette o yıkılıp gitmiştir. Şüphesiz ki ben Allah'a yönelen, iman edip iyi işler yapan, sonra da doğru yolda olan kimseyi çok bağışlayacağım. Ey Musa! Seni kavminden ayrılmak üzere acele ettiren nedir ki? Musa! Onlar benim arkamdalar. Rabbim! ''Memnun olasın diye sana gelmek için acele ettim.'' demişti. Allah şöyle buyurmuştu. ''Elbette senden sonra biz kavmini imtihan etmiştik.'' Samiri onları yoldan çıkarmıştı. Bunun üzerine Musa öfkeli ve üzüntülü olarak kavmine dönmüş ve onlara şöyle demişti. ''Ey kavmim, Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmamış mıydı? Size zaman mı çok uzun geldi?'' Yoksa Rabbinizin gazabının size gelmesini mi istediniz Ve bana verdiğiniz sözden döndünüz Kavmi şöyle demişti Biz sana verdiğimiz sözden kendi başımıza dönmedik Fakat o kavmin yani Mısırlıların ziynetinden bir takım ağırlıklar yüklenmiştik Onları çıkarıp ortaya atmıştık Aynı şekilde Samiri de kendi taşıdığı buzağı heykelini ortaya bırakmıştı Samiri onlar için önlerine boğuk bir sese sahip ceset şeklinde bir buzağı heykeli çıkarmıştı. Birbirlerine, işte bu sizin de Musa'nın da ilahıdır. Fakat Musa bunu unuttu demişlerdi. O heykelin kendilerine herhangi bir söz çevirip söyleyemediğini, kendilerine hiçbir zarar da yarar da veremediğini görmüyorlar mı? Yemin olsun ki Harun daha önce onlara, ey kavmim, siz bu buzağı heykeli ile sadece imtihan edildiniz Şüphesiz ki Rabbiniz Rahmandır Bana uyun ve emrime itaat edin demişti Kavmi Musa bize dönünceye kadar buzağı heykeline boyun eğmeye devam edeceğiz demişti Musa geldiğinde Ey Harun sapkınlığa düştüklerini gördüğünde Bana uyman konusunda seni engelleyen neydi Sen de mi emrime asi oldun demişti Harun şöyle cevap vermişti. Ey annemin oğlu, saçıma sakalıma yapışma. Şüphesiz ki ben senin İsrailoğullarının arasına ayrılık düşürdün, sözümü tutmadın demenden korktum. Musa, ey Samiri, ya senin durumun, senin derdin nedir demişti. O da, ben onların göremediği bir gerçeği gördüm. Elçinin mesajından bir bölümünü aldım ve onu attım. İşte böyle bunu nefsim bana hoş gösterdi demişti. Musa şöyle demişti. Çık git artık hayatın boyunca sen sadece bana dokunmayın diyeceksin. Ayrıca senin için kurtulamayacağın bir sözleşme, bir ceza günü daha var. Tapmakta olduğun ilahına bir bak. Elbette o heykelini yakacağız. Sonra da elbette onu parçalayıp denize savuracağız. Sizin ilahınız kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Onun ilmi her şeyi kapsamıştır. İşte böylece geçmiştekilerin haberlerinden bir bölümünü sana anlatıyoruz. Elbette sana tarafımızdan gerçeği hatırlatan bir mesaj verdik. Ondan yüz çeviren kişi kıyamet günü içinde ebedi kalacakları ağır bir günah yükünü yüklenecektir. Bu onlar için kıyamet gününde ne kötü bir yüktür. O gün suğura üflenecektir ve biz o zaman suçluları gözleri korkudan donuk dışarı fırlamış bir halde toplayacağız. Aralarında dünyada sadece on gün kaldınız diyerek fısıldaşacaklar. İçlerinden yolu en iyi örnek olan yani en akıllıları sadece bir gün kaldınız dediğinde diğerlerinin neler söyleyeceklerini çok iyi bileniz. Sana son saatte dağların durumundan soruyorlar. De ki Rabbim onları şiddetli bir şekilde savuracaktır. Orayı, yani dağların yerlerini dümdüz, bomboş bırakacaktır. Orada hiçbir çukur ve tümsek göremeyeceksin. O gün insanlar yan çizemeyecekleri davetçiye uyacaklardır. Rahman'ın huzurunda sesler kısılmış olacaktır. Fısıltıdan başka hiçbir şey duymayacaksın. O gün Rahman'ın izin verdiği, ve sözünden razı olduğundan başkasına şefaat yarar sağlayamayacaktır Allah şefaat bekleyenlerin önündekini de arkasındakini de bilir Onlar bilgi bakımından onu kuşatamazlar Bütün yüzler gerçek diri ve hayatı elinde tutan Allah için boyun eğmiş olacaktır Zulüm yani şirk yüklenen yüzler ise elbette perişan olacaktır Kim mümin olarak iyi işlerden yaparsa artık o Haksızlıktan da hakkının çiğnenmesinden de korkmayacaktır. Biz o Kur'an'ı insanlar takvalı olsunlar veya onlar için gerçeği hatırlatma oluştursun diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve uyarıları onda tekrar tekrar açıkladık. Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Sana onun vahyi tamamlanmadan önce Kur'an'la ilgili acele etme ve Rabbim ilmimi arttır de. Yemin olsun ki biz daha önce de Adem'e ağaca yaklaşmaması için emir vermiştik de o unutmuştu. Onda herhangi bir kararlılık bulamamıştık. Hani meleklere Adem için Allah'a secde edin demiştik. Secde etmemekte direnen iblis hariç onlar hemen secde etmişlerdi. Demiştik ki ey Adem bu iblis hem senin için hem de eşin için düşmandır. Sakın sizi cennetten yani o bahçeden çıkarmasın. sonra sıkıntı çekersin. Orada acıkmayacaksın ve çıplak kalmayacaksın. Orada susamayacaksın ve kuşluk sıcağından da etkilenmeyeceksin. Buna rağmen şeytan ona vesvese verip, Ey Adem sana ebedilik ağacını ve sonu gelmez bir otoriteyi göstereyim mi? demişti. Adem ve eşi yasak ağaçtan yemiş ve edep yerleri görünmüştü. Ardından bahçenin yapraklarından üzerlerine örtmeye başlamışlardı. Böylece Adem unutarak Rabbine karşı gelmiş, yani asi olmuş ve hata yapmıştı. Daha sonra Rabbi onu seçkin kılmış, tevbesini kabul etmiş ve ona doğru yolu göstermişti. Allah şöyle demişti, ''Birbirinize düşman olarak hepiniz o bahçeden inin. Artık benden size bir hidayet geldiğinde, kim hidayetime uyarsa sapmayacak.'' Ve sıkıntı çekmeyecektir. Kim de benim zikrimden yani Kur'an'dan yüz çevirirse şüphesiz ki onun için sıkıntılı bir hayat olacak ve biz onu kıyamet günü kör olarak dirilteceğiz. Bu kişi Rabbim beni neden kör olarak dirilttin? Oysa ben gören biriydim diyecektir. Allah şöyle buyuracaktır. İşte bu şekilde sana ayetlerimiz gelmişti de sen onları unutmuştun. Bugün sen de... Aynı şekilde unutulacaksın Haddi aşanları Ve Rabbinin ayetlerine inanmamış Olanları işte böyle cezalandıracağız Ahiret azabı ise Elbette daha şiddetlidir Ve daha kalıcıdır Yurtlarında dolaştıkları Kendilerinden önceki nice nesilleri Helak etmiş olmamız Onlara bir yol göstermedi mi Şüphesiz ki bunda Kötülüklerden engelleyen akıl Sahipleri için deliller vardır Rabbinin sözü ve belirlenmiş bir süre olmasaydı azap kaçınılmaz olurdu. Onların söylediklerine sabret. Güneşin doğuşundan önce ve batışından önce Rabbini hamd ile tesbih et. Onu yücelt. Gecenin bir kısım saatlerinde ve gündüzün uçlarında da tesbih et ki huzur bulasın. Sakın içinde kendilerini denememiz için pek çok çifti yararlandırdığımız dünya hayatının süsüne gözlerini dikme. Rabbinin rızkı hem hayırlı olandır hem de daha kalıcıdır. İnanç ailene yani destekçilerine ibadeti emret. Kendin de ona sabırla devam et. Senden rızık istemiyoruz. Seni de biz rızıklandırıyoruz. Mutlu son, takvalı yani duyarlı olanlar içindir. Kafirler, Muhammed bize Rabbinden bir ayet yani mucize getirseydi ya dediler. Önceki sayfelerin, kitapların açıklaması onlara gelmedi mi? Biz vahiy göndermeden önce onları bir azapla helak etseydik, Rabbimiz bize bir elçi göndermen gerekmez miydi ki, aşağılık duruma düşmeden ve perişan, rezil olmadan önce ayetlerine uysaydık derlerdi. De ki, herkes beklemektedir, siz de bekleyin. İleride düzgün yolda olan halkı, ve doğru yola ulaşanların kimler olduğunu bileceksiniz.